Gençler bizim en kıymetli hazinemiz. Küçük yaşlarda şefkat ve merhametle kucakladığımız yavrularımıza gençlik dönemlerinde anlayış ve bilgelikle rehberlik etmek en mühim vazifemiz. İnançlı, ahlaklı, dini, manevi ve kültürel değerlerle örülü güçlü bir kişilik inşa etmeleri ve nihayetinde eşrefi mahlukat olan bir insan olarak yaşamalarında rolümüz çok büyük. Güç, heyecan ve isteklerin yoğun olduğu bu dönemde onlarla sağlıklı ilişkiler kurarak kendilerine güven ve cesaret vermek sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır. Aksi durumda ise ailesinden, aidiyetlerinden, asli değerlerinden uzaklaşarak kendine, Rabbine ve topluma yabancılaşan bir gençlikle karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Bu akşam gençlerin yetişmesinde önemli bir alan olan edebiyat sahasına yoğunlaşacağız. Bu sahada gençler için neler üretilmiş, gençler ne tür eserler okuyor, edebiyat ürünleri kültürle nasıl biçimleniyor ve bu eserler gençlerin dünyasını nasıl şekillendiriyor? Bütün bu sorular üzerinde duracak ve bugüne mesajlar çıkaracağız. Bu akşamki konumuz gençlik, edebiyat ve kültür. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aliye Uslu Üsten. Düşüncenin özü başlıyor. Müzik Ali Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bu akşam gençlik ve edebiyat üzerine konuşacağız sizinle. Çok güzel başlıklarımız var. Öncelikle gençliğin tanımından başlayalım isterseniz. Gençlik dediğimiz zaman hangi yaş aralığını kastediyoruz? Evet genç parçada hazine manasına geliyor. Baktığımızda da insan ömrünün aslında en verimli, en çok değişim geçirdiği, yetişkinlik döneminde şekillendiren bir dönem. Peygamber Efendimiz... Allah'ın arşından başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde gölgelendirilecek yedi grup arasında da ikinci sırada gençleri sayıyor. Ee, ve yine peygamberimizde risalet görevi verildiğinde, peygamberimizde risalet görevinin üstlendiğinde ona ilk sahip çıkanlar, ona ilk inananlar da e, çoğunu gençler oluşturuyor. Bu bakımdan... E, o dönemin, hatta Musa bin Umeyr o dönemin soylu, zengin ailelerinden, Mekke'nin ileri gelen ailelerinden, e, ahlaklı gençlerinden e, gençliğini bu uğurda e, geçiriyor. Ve Uhud'da şehit düştüğünde o zenginliğinden de bir e, eser kalmadığını görüyoruz kıyafetlerinden e, anladığımız üzere. E, böylesine kıymetli bir e, dönem olan e, genci biz şu an nasıl tarif ediyoruz? Günümüzde toplumsal olarak kimlik edinme süreci içerisinde bulunan ve toplumda henüz kimliği belirlenmemiş bireyleri biz genç olarak kabul ediyoruz. UNESCO henüz eğitim döneminde olan maddi bakımdan ekonomik özgürlüğüne kavuşmamış ve bekar 15-25 yaş arası dönemi sınırlandırıyor. Birleşmiş Milletler ise 15-24 yaş arasındaki bireyleri genç olarak kabul ediyor. Tabii gençlik dönemi... Yetiş, çocukluk döneminin sonundan e, yetişkinlik dönemine kadar ki süreci kapsıyor. Bunun içerisinde ergenlik de var. Çalkantılı ruhsal e, bunalımların yaşandığı, iniş çıkışların olduğu bir dönem. Ergenlik kavramı da ilk olarak Sterlingoğlu tarafından ortaya atılmış. Ve bu kavramla birlikte gençlerin gelişim özelliklerine dikkat çekilmiş. 1904'te yayımladığı Ergenlik adlı kitabı var. Bu kitabında Ergenliği Fırtına ve Stres Kelimeleriyle tanımlıyor. Günümüzde biz bu tanımları kabul etmekle birlikte bireysel farklılıkların ve kültürel farklılıkların da göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü her birey bu dönemi çalkantılı bir şekilde yaşamıyor. E, hafif de atlatabilir, hiç e, sıkıntı yaşamadan da geçirebilir. Bu nedenle e, sadece bunu bir olası ihtimal olarak e, düşünmemiz lazım. Tabii gençleri sadece üniversiteye giden, büyük şeylerde yaşayan gruplar olarak da düşünmemek lazım. Toplumumuzda henüz bir işte çalışmayan ya da eğitimini yarıda bırakmış, işe girmiş çalışan, askerde olan, herhangi bir suçtan dolayı ceza çeken, engelli ya da üstün yetenekli gençlerimiz de var. Sanayileşme ve teknoloji ile birlikte tabi bu gençlik ve yetişkinlik algıları da değişebiliyor. Yani bizde yetişkinlik algısı askere gitme, işe başlama, evlenme gibi olaylar. Fakat günümüzde işte lisans üstü eğitim, işe geç başlama, iş hayatına geç atılma, geç evlenme gibi olaylar uzamış gençliği meydana getiriyor. Dolayısıyla genci biz tanımlarken aslında bütün bu unsurları da bir arada düşünmemiz gerekiyor. Evet hocam bu tanımlardan hareketle gençlik dediğimizde gençlik dönemi dediğimizde bireylerin aslında fiziksel, zihinsel, bilişsel bir takım farklı özelliklerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Biraz bu özelliklerden bahsedebilir miyiz? Gençlik dönemin çünkü bu özellikler gençlerin edebiyatla ilişkisine de yön verecek ve kitap seçme tercihlerini de belirleyecek olan özellikler. Evet. O yüzden edebiyat kısmına geçmeden gençlerin özellikleri hakkında da kısaca bilgi verirseniz seviniriz. Aslında Kur'an-ı Kerim'de bize gelişim dönemlerini söylüyor. Allah sizi zayıflıktan yarattı, sonra zayıflıktan bir kuvvet verdi, kuvvetin ardından zayıflık ve ihtiyarlık verdi diyor. Yani biz insan ömrünü bebekliği de dahil edebiliriz. Bebeklik, çocukluk, gençlik, yaşlılık, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini ayırabiliriz. Tabi bu dönemleri kesin yaş sınırları ile belirlemek mümkün olmasa da yapılan çalışmalar ortak birbirine yakın yaş dönemlerini ele almış. O nedenle de biz gençlik dönemini de kendi içerisinde 3 grupta inceleyebiliriz. Çünkü farklı yine gelişim özellikleri gösteriyor bireyler. Çocukluğun son dönemi olan ilk gençlik sonrası da gençlik ve genç yetişkinlik gibi 3 dönemde inceleyebiliriz. Bu özelliklerin bilinmesi aslında bize e, gençlere davranışlarımızı belirlemede, onlara sorumluluk yüklemede, onlar için tercih edeceğimiz ya da yazacağımız kitapları e, hazırlamada, belirlemede, e, eğitim programlarını hatta eğitim programlarını hazırlamada bize pek çok konuda ışık tutacaktır. Çünkü henüz karar verme becerisi gelişmemiş, e, sorumluluk alma e, becerisi gelişmemiş, duygularını kontrol edemeyen bireylerin, gençlerin yetişkinlerle aynı özellikler taşıdıklarını düşünmek, onları bu şekilde muamele etmek de aslında kimlik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu nedenle onların neler yaşadıklarını, bu süreç içerisinde neler yaşadıklarını bilmek ve anlamak lazım. Örneğin 12-15 yaş arasına baktığımızda kız çocukların erkeklere göre daha çabuk olgunlaştığını, erkek çocukların da işte 8 ve 9 sınıfların sonuna doğru gelişimini tamamladıklarını görüyoruz. Kız çocukları bu dönemde erken olgunlaştı ya da geç olgunlaştı tabii hem olumlu olumsuz hem de olumsuz sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yani özgüven duygusunun gelişmesi ya da dışlanma gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Birçok öğrencide yeme bozuklukları görüyoruz, uyku bozukluklarıyla karşılaşabiliyoruz. Arkadaşlarının fikirleri çok önemli olduğu için dış görünüşlerine de çok fazla önem vermeye başlıyorlar. Bu dönemde yaşadıkları stres, sıkıntılı durumlar, depresyona ve ileri aşaması işte kendine zarar vermeye kadar gidebiliyor ya da suç işlemeye kadar gidebiliyor. 16-18'e baktığımızda ise kural olarak bireylerin ergenliği tamamladığı düşünülüyor. Bu dönemde de yine ailenin etkisi var ancak aileler uzun vadeli planlarda etkili yaşıtları akranlar ise ani karar vermelerinde etkili. Kız Çevre daha etkili, etkili olur. Evet. En yakından arkadaş grubundan başlayarak. Kız çocuklarında duygusal rahatsızlıkları çok fazla görüyoruz. Erkeklere oranla Az önce söylediğim gibi yine bu sorunlar çözüme kavuşturulmazsa depresyona ve sonrasında kendine zarar vermeye kadar gidebilecek durumlarla karşılaşabiliyoruz. Çünkü o dönemde başkalarının ne söylediğine de çok fazla uymuyorlar, çok dikkat etmiyorlar. Sadece kendileri onlar için dünyada var olan sadece kendileri. Dünya onların etrafına dönüyor aslında bir bakıma yönlendirmeyi de çok Yönlendirmeye çok e, istemiyorlar. Aslında yönelme çok müsaitler ama yönlendirmedikte istemiyorlar bu taraftan. Evet, üslup olabilir. o konuda çok etkili. Doğru. E, bilişsel gelişime baktığımızda da e, anne karnında başlayan bir süreç bu. Anne karnın e, yani beyin baktığımızda e, düz bir şekle sahipken e, dönem içerisinde, zaman içerisinde beyin kabuğundaki bağlantıların oluşmasıyla birlikte e, beyinde kıvrımlar ve oluklar başlıyor. Bu nöron bağlantılarının gelişmesi, mailin adını verdiğimiz maddenin işte gri'den beyaza doğru dönüşmesi aslında bize beynin geliştiğini gösteriyor. Yapılan çalışmalar bireylerin e, beyin gelişiminin arkadan öne doğru olduğunu gösteriyor. Yani 2004 yılında Kaliforniya e, Üniversitesi yapılan araştırmalar var. E, MR görüntüleriyle e, çekilen beyin görüntüleri. Bunlar bize 5 ve o 20 yaş arasındaki e, kişilerin beyin gelişimini e, gösteriyor. Ki şu an hala geçerliliğini koruyan bir çalışma bu. Bize neyi göstermiş oluyor hocam? Bu çalışmadan e, görüyoruz ki biz <gülüyor> beynin ilk önce Hissetme ve hareket gibi arka lobları gelişiyor. Daha sonra dilsel becerilerin geliştiği yan bölgeler, yan loblar en son olarak da bu karar verme, akıl yürütme gibi becerilerin bulunduğu ön lob, ön bölge gelişiyor. Bunu da işte bu maddenin beyaza dönüşmesiyle biz görebiliyoruz. Bu bizimle ilgili olan kısmı bu çalışmanın. Gençlerin 17 yaşında itibaren karar verme becerilerinin bu bölgede gelişmeye başladı. Yani bu bize aslında şunu açıklıyor. Gençler neden fevri hareket ediyor? Gençler neden kararsızlar? Bir şey karar veriyorlar sonra farklı bir şey yapmaya çalışıyorlar gibi. Bütün bu soruların aslında ya da durumların cevabı bu beyin gelişiminde saklı. Yoksa bir özellik. Evet, bilişsel bir durum bu. O nedenle gençler için bir eser yazacağımızda bu karar verme sürecini esere de taşımamız lazım. Bu süreci onlara yansıtmamız lazım. Özellikle 11-21 yaş arası nöron kullanımının ve nöron bağlantılarının geliştiği bir dönem. Sonrasında çünkü artık kaybetmeye başlıyoruz. Bu dönemde de tabii çevre yine çok etkili. O yüzden bu yaş grubundakilerin bilgisayardan ve televizyondan uzak, Onların beyinlerini geliştirici faaliyetlerde bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Böylece e, beyin gelişimlerinin çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Onun için e, tüm bu e, gelişim özellikleri dikkate almalı. E, son olarak bu Steinberg'in benzetmesini de söylemek istiyorum. E, Steinberg ergenleri e, hızlı giden ama... Freni zayıf bir arabaya benzetiyor. Yani 18 yaş altındaki gençlere. Tabii bu arabanın kaza yapma ihtimali yüksek. Aynı şekilde gençlerin de suça bulaşma ihtimali yüksek. Bütün bu çalışmalardan hareketle batıda 18 yaş altı gençlerin cezalarında değişikliğe gidilmiş. Çünkü onlar karar verme becerileri henüz gelişmemiş, akıl yürütme becerileri gelişmemiş bireyler olduklarından bu tür olasılıklar bulunuyor diyerek... Mahkemelerce cezalarda farklı farklı uygulamaları Kesinlikle. gidilmiş. Evet. Evet, gençlerin özelliklerine yakından baktık. Dediniz ki onlara yönelik eserler hazırlarken bütün bu özelliklerin de dikkate alınması gerekiyor. Buradan gençlik edebiyatına geçelim. Sizin de gençlik edebiyatı üzerine kapsamlı bir çalışmanız evet. var. Burada da ayrıntılı olarak bahsediyorsunuz. Gençlik edebiyatı dediğimiz zaman ilk önce şunu netleştirmek istiyorum. Gençlik edebiyatından biz neyi kastediyoruz? Çünkü biz gençlik edebiyatı dediğimiz zaman gençler için yazılmış eserler mi? Gençlerin ilgisini çeken konuların olduğu işlendiği eserler mi yoksa kahramanlarına daha çok gençlerin oluşturduğu eserler mi? Hani bu konuda tam net bir fikrimiz yok gibi. Evet. Gençlik edebiyatı dediğimiz zaman nasıl eserleri bu kapsama dahil ediyoruz? Bununla ilgili farklı görüşler var tabi çocuk edebiyatında olduğu gibi gençlik edebiyatında da bu tür tartışmalar devam ediyor yani gençlik edebiyatı gençliğin yazdığı edebiyat mı yoksa gençlik edebiyatı mı tıpkı çocuk edebiyatında olduğu gibi ama edebiyatın tanımına baktığımızda edebiyat duygu ve düşünceleri edebi bir dille sanatsal bir şekilde ifade etme dolayısıyla gençler de hem kendi duygularını ifade etmek istiyorlar hem de başkalarının duygularını anlamak okumak istiyorlar yani Gençler için bir edebiyata ihtiyaç var ki bu Platon'dan beri söylenen bir görüş gençler için özel, onlara uygun bir edebiyata ihtiyaç oldu. Çünkü gençler çocukluk dönemi tamamladıktan sonra çocuk ve yetişkin edebiyatı arasında kalıyorlar. Çocuk edebiyatı ilgilerini çekmiyor, onları artık bizek vermiyor. Bir taraftan da yetişkin edebiyatında Fazla anlatılanları, olur. evet düzeylerin üzerinde kalabiliyor ya da konular ilgilerini çekmeyebiliyor ya da çok donuk geliyor olabilir. Anlatımlar. Evet, evet dil ağır gelebiliyor bazen. O nedenle onlar için onların ilgilerini, ilgisini çekecek, onların gelişimlerine uygun eserler verilmesi lazım ve Gençlik Edebiyatı'nı bu şekilde tanımlıyoruz. Yani onların bilissel ve ruhsal gelişimlerine uygun, onlarda edebi zevk geliştirecek, edebi dil zevki kazandıracak eserler olarak tanımlıyoruz. Bu konuda düşünmemiz gereken gençlerin yazdıklarını da bu edebiyata dahil edip etmememiz gerektiği. Tabii ki bunları da dahil etmeliyiz çünkü her ne kadar gençler için yazılan ya da seçilen eserler yetişkinler tarafından belirlense de onlar için uygun olup olmadığını yine karar verenler gençler. Dolayısıyla onların yazdıkları da bu edebiyatın içerisinde yer almalıdır. Ki batıda yapılan gençlik edebiyatı üzerine yapılan tanımlarda bu beş olasılıktan bahsedilir ki birincisi Gençlerin özellikle gençlerin beğendiği eserlerden oluşan edebiyat, salt gençlik için yazılan edebiyat, gençlerin kendilerinin yazdığı edebiyat, gençlerin yetişkinlerin eserlerinden seçtikleri edebiyat, bir de gençlerin beğeniyle okudukları metinlerden oluşan edebiyat olarak beş grupta tanımlıyoruz biz gençlik edebiyatını. Burada sorgulaması gereken iki durum var. Gençlik edebiyatı olarak nitelendirdiğimiz eserlerin bu kriterler uygun olup olmadığı ve ne kadar akademik gelişimleri, kişisel gelişimleri etki edip, edip etmeyeceği. Çünkü gençler kendilerinin dünyasından anlatılan hikayeleri seviyorlar ya da kendi dilleriyle yazılan hikayeleri seviyorlar. Hatta baktığımızda piyasada mesajlaşma formatında yazılan kitaplar var, gençlerin ilgisini çekiyor. Çünkü orada anlatım çok basit. Daha doğrusu anlatım da yok orada, bir kurgu yok, bir duygu yok. E, maalesef ana fikir, bile ana fikir bile yok. Sadece birbirini takip eden cümleler, soru-cevap şeklinde bile olabilir. Hani bunlar edebiyat olarak gençleri yansıtıyor. Bu noktada bu tür eserlerin de eleştirilmesi gerekir. Gençlik edebiyatına dahil edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Kaldı ki edebiyata dahil edebilir miyiz biz bunları? Öncelikle bunu sorgulamamız lazım. Hocam gençlerin hep okumadığından yakınırdık önceden ama şimdi okuma alışkanlığı kazanmada gençlerimizin çok büyük mesafeler kat ettiğini görüyoruz. Bu konuda herhalde sınavların da çok büyük etkisi evet. var. Çünkü ezberden ziyade okuma ve anlamaya yönelik soruların sayısal konularda da özellikle bu tür soruların çıkması gençlerin okumadan artık yapamayacaklarını onlara daha derinden hissettiriyor. Kesinlikle. Ve okuma alışkanlıklarının geliştiğini görüyoruz. Peki gençler en çok neleri okuyor? Hangi temaları okumaktan zevk alıyorlar? Edebiyat eserlerini tema bakımından değerlendirdiğimizde gençlerin hayatı acı ve tatlı yönüyle, iyi ve kötü yönleriyle algılayıp eserdeki olayları, sorunları çözüme ulaştırdıktan sonra mutlu sana kavuşmaları gerektiğini düşünen gerçekçi yazarlar var. Tabii bunlar... Edebiyatı, öğreticiliği yanı sıra e, hayatı yansıtan bir araç olarak, duyguları harekete geçiren bir araç olarak görüyorlar. Ancak farklı gençlik gruplarından bahsetmiştik. Her gençlik grubu için bu temalar e, uygun olmayabilir, onların ihtiyacına yönelik olmayabilir. Çünkü her grup bu sorunu yaşamayabilir ya da hafif atlatabilir. Bu nedenle gençlerin ortak sorunlarına yönelik eserler e, yazılması e, ya da seçilmesi e, gerekir. Gençlerin sorunlarına baktığımızda birçok sorunun aslında ailelerinin durumuna, okula devam edip etmeme durumuna göre ya da işte zeka seviyelerine göre, içinde bulundukları çevre koşullarına göre değiştiğini de görüyoruz. Bu sorunlar aslında geçmişle kıyasladığımızda çok da farklı değil. Yani geçmişte... 19. yüzyıl eserlerinde de 18. yüzyıl eserlerine baktığımızda geçmişte yaşanan sorunlar neyse günümüzde de benzer sorunlar devam ediyor. Yani Tolstoy'un 1856'da yazdığı işte çocuk ilk gençlik ve gençlik otobiyografisine baktığımızda o dönem annesine duyduğu sevgiyi anlatıyor. Babasına babasıyla olan mesafeli duruşunun onda yarattığı boşluğu anlatıyor arkadaş ve işte kardeşleriyle olan ilişkilerinden bahsediyor bunlar günümüz gençliğinin de yaşayabileceği duygular ve bu olayların Tolstoy kendi açısından onda bıraktığı izleri, açtığı yaraları da aslında yansıtıyor eserinde. Bunlar da yine günümüz gençliğini yaşayabileceği sorunlar. Burada farklı olan 19. yüzyıldaki bir eserle 21. yüzyıldaki eserin konuyu ele alış biçimi, üslup önemli burada. Biz diyoruz ki gençlere okutacağımız eserlerde onların dünyaları, hayal dünyalarını zenginleştirecek, ruh dünyalarını güzelleştirecek ifadelerin olması... Buna aksi yönde ifadeler olduğu zaman, olumsuz etkileyecek ifadeler olduğu zaman, farklı bir üstlükte yazıldığı zaman uygun olmayabilir diyoruz. Yani konular aynı, aşağı yukarı baktığımızda işlenen, ele alınan konular aynı, temalar aynı ama anlatılış biçiminin farklı olduğunu görüyoruz. Zaten edebiyat eserlerinin kalıcı olmasındaki püf nokta da bu herhalde. hani Her topluma hitap edebilen bir üslup kullanabilmesi. Evet, evet. E, Türkiye Edebiyatı'na baktığımızda da e... Doğrudan gençler için yazılmasa bile gençlerin bu sorunlarıyla ilgilenen eserlerin olduğunu görüyoruz. Yani tazimatta batılaşma süreciyle birlikte farklı konular, farklı temalar edebiyatımıza girmeye başlamış. Tabii batılı düşünceler de, batı menşeili fikirler de edebiyatımıza yerleşmeye başlamış. Bu dönemde eğitimde görülen aksaklıklar, toplum içinde yaşanan sıkıntılar, gençlerin gözünden, gençlerin yaşadığı sorunlar o gözle, eleştirel gözle değerlendirilmiş. Batılaşmanın getirdiği çarpıklıklar yine eleştirel gözle anlatılmış. Araba sevdasına baktığımızda yanlış batılaşmanın gençleri nasıl komik durumlara düşürdüğü aslında anlatılır. Yani Bihruz Bey burada yanlış batılaşmanın etkisiyle kendini komik duruma düşünen bir karakterdir. Her şeyi yarım yamalak öğrenir, Fransızcayı tam olarak öğrenemez ve Kitaplardan kopyaladığı cümlelerle mektuplar yazmaya çalışır. Dolayısıyla kendini yarım bildiği bilgilerle e, komik durumlara düşürür. Hem kalmışlığı. Evet arada kalmışlık. Hem batılaşmaya çalışan ama gelenekten de kopamayan tipler. Yine aynı şekilde kiralık konakta ve Sodom ve Gomorra'da görüyoruz bunu biz. Batılaşma sevdasıyla kendini felakete sürükleyen gençler anlatılır. Yine Peyami Safa'nın sözde kızlarında bu durumu görürüz. Bahar ve kelebeklerde nesil çatışması bize anlatılır. Bu da her dönemde gençlik evri evet. hayatına konu edilen. Evet bir... günümüzde de nesil çatışmalarını görebiliyoruz. Ahmet Mithat yine aynı şekilde bu konu üzerinde özellikle durur. Günümüzde de bu nesil çatışması farklı bir şekilde ele alınıyor aslında yani gençlerin özgürlüklerine düşkün yapıları kendi yol gösterilmesine hoşlanmamaları ama buna rağmen de hata yapmaları romanlarda vurgulanıyor. Bir diğer tema öne çıkan temalardan birisi aşk teması. E, tabii tanzimat dönemine baktığımızda, önceki dönemlere baktığımızda sonu hüsranla biten aşklar ağırlıkta ama günümüz e, romanlarında e, aşka bakış açısı da değişmiş. E, aşk için her şeyi göz alan e, karakterler e, var. E, bunun yanı sıra e, evlilik konusu tanzimat döneminde çok eleştirilmiş, e, görücü usulü evlilik eleştirilmiş. Ahmet Mithat hatta der ki e, iffetli kalmak şartıyla gençlerin birbirlerini tanıyarak evlenmeleri gerektiğini romanlarında özellikle belirtir. Bu tür konular eserlerde işlenmiş günümüzde de işlenmeye devam ediyor. Çünkü yanlış karar verme, erken yaşta evlenme ya da zorla evlenme gibi durumlar hem birey açısının hem de ileride doğacak çocuklarını olumsuz etkilemesi açısından düşünerek romanlarda vurgulanıyor. Bir diğer temamız eğitim. Ee, yine her dönemde işlenmiş temaların başında geliyor eğitim. Ee, burada belki Reşat Nur Gündekin'in Çalıkuşu adlı eserine örnek verebiliriz. Hani bir dönem o dönem için e, etkili olmuş, e, gençler üzerinde etki bırakmış eserlerden. Hem eğitimdeki aksaklıkları yansıtması bakımından, o dönemin aksaklıklarını yansıtması bakımından hem de e, idealist gençliği göstermesi bakımından e, önemli eserler arasında sayabiliriz. Eserlerin muhtevası gençlerin kitap seçimindeki tercihlerini etkileyen önemli bir unsur. Ama bir o kadar önemli bir unsur daha var ki eserlerin türü, anlatım ve dil üslup biçimi. Buradan bakacak olursak gençler en çok hangi türleri okumayı tercih ediyor? Evet yapılan çalışmalar aslında gençlerin daha çok fantastik ve bilim kurgu türlerinden hoşlandıklarını ortaya koyuyor bize. Bunun yanı sıra biyografik ve tarihi romanları, Belirten gençlerimiz de var. Bu da tabi sevindirici bir sonuç. Rol model sunan eser. Tabi rol Söyle. model içermesi açısından. Edebiyatın amacı zaten bir kurgu içerisine okuyucuyu çekmek. Bu kurgunun içerisinde gerçek veya gerçek dışı kurgunun içerisinde okuyucuyu çekerek onun bu kurguyu alımlamasını, çözümlemesini ve yorumlamasını sağlamak. Tabi bunu yaparken bir yandan da okuduğundan zevk alması amacı taşır. Gençlik edebiyatı da bu açıdan hem daha canlı, daha farklı türlerde okuyucuya hitap edebilen özelliğe sahip. Baktığımızda geçmiş dönemle günümüz gençliğini karşılaştırdığımızda okur özellikleri açısından da farklılık taşıdığını görüyoruz. O dönemin yani 50 ve 60'lı yılların okur kitlesi ile şu anki dönemin okur kitlesi farklı. Ve kelime sayısı olarak baktığımızda da eserlerin kelime sayılarının düştüğünü görüyoruz. Yani 90 bin, 120 bin arası kelimeyle yazılırken şu an 80-90 bin kelime yazılan eserlerle karşılaşıyoruz. Daha kısa olayların olduğu, daha kısa cümlelerin olduğu bir anlatım var eserlerde. Tabii kahraman yine gençlerin dünyasından olan bir kahraman. Duyguların karışık olduğu, kurgunun karışık olduğu eserler ön planda. Gençler bunlar okumaktan hoşlanıyorlar. Belki bunu örnek olarak verebileceğimiz Yüzüklerin Efendisi var fantastik türde. Ki Tolkien bununla ilgili bir hikaye kazanından bahseder. Yani tüm hikayeler, mitler ve efsaneler geçmişten beri bir kazanda kaynamaktadır. Ve tüm yazarlar aslında bu kazandan bir hikaye alıp farklı şekillerde günümüze, günümüze uyarlayıp bize sunmaktalar. Bunu çok iyi kullanan, çok iyi bilen, tekniği bilen yazarlar da bu hikayeleri farklı şekillerde, farklı uyarlamalarla, farklı türlerde gençlerimize sunarak onların dikkatini çekmeyi başarmışlar. Tabi burada en çok dediğimiz gibi fantastik tür önde geliyor. Tabi sadece bu kitap türlerinden bahsetmiyor öğrenciler ya da araştırma yaptığımız gençler. Ee, ...macera romanlarından bahsedenler var, erkek çocukları özellikle. Kız çocukları macera romanlarının yanı sıra mesela bilimsel dergiler okuduklarını da belirtmişler. Ve yapılan çalışmalar gençlerin okudukları kitap türüyle okuma hızları arasında da bir ilişki olduğunu ortaya koymuş. Mizahi eserleri okuyan gençlerin okuma hızı daha düşük olduğu... ...ama bilimsel yazıları okuyan gençlerin okuma hızlarının daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. Bu yüzden de biz onların okuma ve anlama becerilerini geliştirecek e, nitelikte eserler olması gerektiğini söylüyoruz. Baktığımızda gençlerin fantastik türe yönelmesinin altı yatan en önemli sebep onların gerçek dünyadan kaçma e, amaçları. Gerçek dünyadan kaçarak farklı bir dünyada kendilerince bir kurgu içerisinde e, yaşama isteği aslında. E, bu fantastik türün dışında bir de okul romanı dediğimiz ama günümüzde bizdeki e, uyarlamasının farklı olduğu. Yani onlarda e, çözümü farklı şekillerde Olumsuz durumlarla çözmeye çalışan gençler varken bizde birlikte işbirliği içerisinde sorunlara çözüm üreten neşeli gençler var. Yani babam sınıfında olduğu gibi bir dönemde gençlerin hala da ilgisini çeken eserler arasında e, biyografik ve tarihi romanları da e, gençlerin okuduğunu söyledik. E, biyografik romanlar e, önemli tarihte önemli iz bırakmış e, bir sanatçının, edebiyatçının ya da bilim adamının hayatını roman kahramanı olarak anlatan, onun düşüncelerini, duygularını bize yansıtan e, hatta bilimsel açıklamalarda bulunan eserler. Bu yönüyle hem rol model almaları, e, almalarında hem de e, yeni bilgiler öğrenmelerinde faydalı olan türler Tarihi romanlar da aynı şekilde geçmişin olaylarını günümüzde kıyaslama, sorunlara çözüm üretme, kendi açılarından bakmalarını sağlama gibi birçok beceriye de katkıda bulunacak türler. Yine aynı şekilde tarihi romanlardaki kahramanları da kendilerine rol model olarak seçip onlardan etkilenmeleri mümkün. Bu yönüyle biyografik romanlar, tarihi romanlar da ders kitaplarında özellikle kullanabileceğimiz metin türleri arasında. Başkanlık olarak bizim de gençlere yönelik hem bilinç ve bilgi kazandıracak hem fikir dünyalarını zenginleştirecek hem rol model şahsiyetleri tanıyabilecek biyografik eserlerimiz evet. hem de iman ibadet noktasında zihinlerindeki sorulara cevap verecek tarzda eserlerimiz var. Bu konuda da güzel çalışmalarımız özellikle gençlerin sorularından hareketli ve onların yaşantılarından hareketli oluşturulmuş özenli çalışmalarımız var. Ayrıca gençler için özenli bir dergimizde çıktı. Evet. Burada bunu da yeri gelmişken evet, hatırlatmak olsun, istedim. E, hocam bu türlerden bahsettik ama günümüzde bahsettiğim e, önümüze çıkan bir tür daha var. Yeraltı edebiyatı. Aslında buna edebi bir tür diyebilir miyiz? Bilmiyorum o artık sizin takdiriniz. E, ama bir takım gençlerin özellikle bu tür eserlere çok fazla ilgi gösterdiğini e, ve bunları okumaktan zevk aldığını görüyoruz. Nedir bu yeraltı edebiyatı dediğimiz şey ve gençler bunlara neden rağbet ediyor? Aslında sizin de dediğiniz gibi yeraltı edebiyatını bir tür olarak kabul etmek çok doğru değil ama çok rağbet gördüğü için bahsetmemiz lazım. Bu yeraltı edebiyatı aslında gençlerin bir farklılık oluşturmak için ortaya çıkardıkları bir akım belki de bu şekilde tanımlayabiliriz. Kimsenin ifade edemediği, söyleyemediği, şeyleri söyleme, işte bir isyan içerme, başkaldırı gibi konular var ve üslupları çok farklı. Diğer edebiyat türlerinden farklı kılan onları, karakterlerinin farklı olması, küfreden karakterler, kötü söz kullanan karakterler, sürekli bir isyan içinde olan karakterler. Dolayısıyla bu şekilde bir dışa vurum edebiyatı da diyebiliriz. Gençler bunlara neden çok rağbet ediyorlar? Tabii bu aslında 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkmış bu yeraltı edebiyatı. Bizde 1990'lı yıllarından sonra okunmaya başlanmış. Gençlerin neden rağbet ettiği üzerine düşünmek lazım bu konuda. Belki onlar da içlerinde söyleyemedikleri şeyleri başkalarının ifade etmesini okumak istiyorlar. Bundan hoşlanıyorlar ve bu edebiyatı yanılıyorlar. Burada önemli olan bu edebiyat yemeyeceğimiz bir türün hem okunması hem içerisinde edebi bir dili barındırmaması bunun yanında kurgusunun da gençlerde olumsuz düşünceler oluşturacak nitelikte olması. Çünkü baktığımızda karakterler de yeraltı karakterleri karamsarlık işte zararlı madde kullanımı gibi pek çok olumsuz alışkanlıkları da gençlere yansıtabilecek nitelikte. O nedenle de, de evet, manevi yönden de daha da onları karamsarlığa sürükleyecek anlatımlara ve konulara sahip. Bu konuda neler yapılabilir? Gençlerimizi bunlardan nasıl uzak tutabiliriz? Tabii burada yine bizim onlara alternatif sunmamız önemli. Biz ne kadar onlara güzel, onların ilgisini çeken eserler sunarsak bu kitaplardan uzaklaştırabiliriz. Alanda bir boşluk bırakırsak bu kitaplar onların yerini doldurabilir. Yani biz çocuk edebiyatı tartışmalarını yaptık. Gençlik edebiyatı gençlik gençliğin edebiyatı tartışmalarını yaparken bir taraftan işte bu türler ortaya çıkıyor. Gençler kendi edebiyatlarını oluşturmaya başlıyorlar. Kendileri zaten okuyacakları metinleri çoktan seçmişler. Biz artık onun üzerine neler ekleyebiliriz diye düşünmemiz lazım. Ya da işte bir taraftan gençlik edebiyatını bu konuda bilinçli yazarlar tarafından oluşturmak gerekiyor. Hocam edebiyatla kültürün toplumun yaşantısının çok sıkı bir ilişkisi var. Biraz önce de bahsettiğiniz etkisi, batılılaşmanın etkisini biz eserler üzerinden görebiliyoruz diye. Orada işlenen karakterler, karakterlerin yaşam tarzları, dil ve üslup şekilleri vesaire, bunlar hep kültürün içinden gelen kodlarla oluşturuluyor. E, aynı şekilde e, toplumun yaşadığı dini, ekonomik, e, siyasi gelişmelerin hepsini biz eserler üzerinden yansımalarını görebiliyoruz. E, aynı şekilde eserler de e, topluma e, bir şekilde yön verebiliyor. E, buradan bakacak olursak bizim toplumumuzda kültürel yaşadığımız kültürel değişimler gençlik eserlerine nasıl yansımış? Tabii her dönem yaşanan toplumdaki yaşanan değişimler, kültürel, sosyal ve siyasi değişimler kültürü de edebiyatı da doğrudan aslında etkilemiş. Ancak günümüz çocukları bir dönemin aslında gençleri, günümüz gençleri de bir dönemin yetişkinleri. Bu açıdan baktığımızda 19. yüzyıl öncesi için çok da hani çocuk ve genç harimli yapılmadığı dönemler için gençlik edebiyatı nasıl etkilemiştir sorusunun cevabını bulamıyoruz. Çünkü 19. yüzyıldan önce söz edebiyat ürünleri ve yazılı edebiyat ürünleri her genç her yaştan her gencin okuyabileceği eserler olarak ele alınmış. Bu dönemin eserlerine baktığımızda nasihat ve öğüt verme ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Yani Nab'in hayriyesine baktığımızda kendi oğlundan hareketle tüm gençliğe nasihat bulunuyor e, Ve medreselerde okutulan, ders kitabı olarak okutulan bir eser olması açısından önemli. E, tanzimat'a gelinceye kadar e, hani gençler üzerine doğrudan nasıl e, bu değişimler etkisi olmuş e, çok fazla göremiyoruz. Ama Tanzimat'la birlikte e, batılaşma'nın etkisiyle birlikte pek çok konu e, eleştirilmeye ve tartışılmaya başlanmış, eserlerde işlenmeye başlanmış. Burada tazim... Kişileri arasındaki tartışmaların da bazen kitaplar üzerinden sürdürüldüğünü de görüyoruz. Tabii tabii, tabii. o dönemin edebiyatla ilgili tartışmaları da diğer tartışmalarda eserler üzerinden devam ettirilmiş. Burada tanzimat dönemi aydınlarının özellikleri aslında etkiliyor. Çünkü onlar lise eğitimini tamamlamış devlet işlerinde çalışan bir taraftan da siyasetle uğraşan kişiler. O nedenle de eserlerinde siyasi konuları devlet işlerini ele alıp eleştiriyorlar. Gençleri de bu anlamda etkilemeye çalışmışlar. Baktığımız zaman Şinasi ve Namık Kemal'de vatan millet kavramlarının ağırlıklı olarak işlendiğini o dönem için görüyoruz. Ve gençlere yönelik, gençlere etkilemeye yönelik eserler meydana getirmişler. Yine Ahmet Mithat Efendi de hem halka okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla romanlar yazmış bir taraftan da gençleri etkilemeye çalışmış. Sonrasında çıkan tanzimat dönemi ve sonrasında çıkan dergilere baktığımızda doğrudan gençler için yazılmış süreli yayınları göremiyoruz. Daha çok kadın ve çocuklar üzerine yazılmış. İkinci meşrutiyetle birlikte biz genç ve gençlik kelimelerinin geçtiği dergiler görüyoruz. İkinci meşrutiyette aydınlarımızda da bir rahatlamaya girmiş çünkü batı düşüncesi artık batılaşma biraz eslemeye başlıyor, eski gücünü yitiriyor ve bu şekilde vatan millet meseleleri üzerine düşünen gençler ergenleri bizim şu an ergen dediğimiz yaştakileri etkilemeye çalışıyorlar, onlara yol göstermeye çalışıyorlar. Baktığımızda Tevfik Fikret'in Haluk'un defterindeki gence karşılık Mehmet Akif'te Asım'ı yazar. Asım'da ülke sorunları üzerine düşünen, çözüm bulan ideal bir Türk gençliği vardır. Bu şekilde bir gençlerin eser olarak düşünebiliriz. Tabi ikinci meşgidiyetten sonra savaşların yaşandığı bir dönem. Bu dönemde vatanseverliğin, midyeçlik duygularının işlenmesi çok normal. Bu tür düşüncelerler duygular gençlere aşılanmaya çalışılmış. Milli Edebiyat Akımı birlikte yine milliyetçilik duygusunun ön planda olduğunu görüyoruz ki Ömer Seyfettin bu konuda önemli eserler vermiş. Onun eserlerinde çok fazla görüyoruz. 50'li yıllara geldiğimizde farklı gençlik gruplarının sorunları üzerine eğilen eserler ortaya çıkarılmış. Sonrasında ise 60'lara geldiğimizde Anadolu Gençliği'nin... Toplum üzerinde etkisi daha çok hissedilmeye başlanmış. Edebiyat dergisi ve sonrası çıkan Mavera dergisi hem yazar açısından hem de hitap ettiği kesim açısından bu konulara eğilmeye çalışmış. Yine 70 ve 80'li yıllara baktığımızda ülkenin içinde bulunduğu ortamın eserlere yansıdığını görüyoruz. Daha çok siyasi içerikli yayınlar hazırlanmış. Sonuç olarak gençlik imgesi her zaman toplumda çocukluktan itibaren aslında bir birey olarak kabul edilmeyen ama e, yönlendirilmeye çalışılan bir grup olarak düşünülmüş. Yani yazarlar e, kendi düşüncelerini gençlere aktarma, yansıtma ya da onları e, bu şekilde yetiştirme amacıyla yazmışlar. Toplumun dinamik kesimini oluşturduğu için Evet. En, etkin. en önde olan e, grup olarak gençleri görüyorlar. En rahat etkileyebilecekleri grup olarak bu fikirler gençlerin fikirleri değil, e, yetişkinlerin fikirleri ve onlara... E, bir şekilde aktarmaya çalışıyorlar eserleri aracılığıyla. Tabi bu günümüzde eskisi kadar görülmüyor. Günümüzde daha çok ticari amaçlı yazılan eserleri görüyoruz. Az önce bahsettiğimiz fantastik tür tamamen ticari bir sektör haline gelmiş. Gençler bu konuya ilgi gösterdikler için farklı şekillerde, farklı biçimlerde, farklı uyarlamalarla gençlere sunuluyor. Hatta bu türün ucuz roman diyebileceğimiz, Trivia roman dediğimiz, Harca alem roman dediğimiz türleri de var. Şimdi fantastik türün de hani okunabilir, biz fantastik türün faydası olduğunu zaten söylüyoruz ama ucuz roman şeklinde olan türlerinin faydadan çok zarar olacağı kanaatindeyim. Çünkü bu ucuz romanlar basit dille sadece... Sipariş üzere yazılan romanlar ee, ve baktığımızda da tüketim amaçlı. tüketim amaçlı kolay okunan hızlı okunan romanlar hatta bu Japon çizgi romanları var soldan başlıyorsunuz işte çok fazla görsel var içerisinde yazı çok az yani bir saati bile bulmadan onu çok rahat gençler okuyup kenara koyabilirler. Burada edebilik nerede, kurgu nerede bunları düşünmek lazım. Sadece işin ticari yönü değil gençlere neler kazandıracak o açıdan da bakmak lazım. Ama maalesef günümüzde ideoloji bir tarafta, ticari amaç bir tarafta. Bunun yanı sıra yine tabii... Az önce bahsettiğimiz yeraltı edebiyatıyla birlikte farklı düşünceleri aşılamaya çalışan bir grup da var. Yani bu farklı cinsiyetlere yönelme aşılamaya çalışan çeviri kitaplar bunlar daha ziyade. Batı'dan gelen çeviri yoluyla bize gençlik edebiyatı olarak tanıtılmaya çalışılan eserler var. Bunların da yeraltı edebiyatı kadar uygun olumsuz etkileri olacağını düşünüyorum. Uygun olmadığını düşünüyorum. Evet hocam programımızın sonuna doğru yaklaştık. Birçok şeyden bahsettiniz. Son olarak şöyle toparlayarak izleyenlerimize özellikle gençlerimize yönelik tavsiyeleriniz nelerdir? Tabii gençlik edebiyatı aslında yetişkinlik edebiyat, yetişkin edebiyatına geçişte bir basamak. Yani biz bu basamağı ne kadar sağlam oluşturursak gençlerin bir sonraki döneme geçmesi, o dönemin eserlerini okuması daha rahat olacaktır, daha Okuma alışkanlığı kazanmaları daha rahat olacaktır. Bu açıdan gençlere sunacağımız metinlerde hem ebeveynlere hem eğitmenlere önemli görevler düşüyor. Yani evde ailenin rol model olması, işte okuma saatleri düzenlenmesi, okulda da öğretmenlerimizin onların dünyalarını, ruh dünyalarını güzelleştirecek, estetik değil kazandıracak eserlerden örnekler sunmaları. Yani sadece ders kitabıyla bırakmamaları e, faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, yaptığımız bir uygulamada mesela evde okuma saati yapan çocukların e, kütüphaneye giden çocukların okuma alışkanlığının daha yüksek olduğunu tespit ettik. E, her şey aslında ailede başlıyor ve okulda devam ediyor. Bu iki kurumun işbirliği içerisinde olması e, ve gençlerimize güzel eserleri e, göstermeleri, onları güzel eserlere ulaştırmaları e, gerektiği kanaatindeyim. Bu noktada kitap okuma saatlerinden bahsettiniz. Bu kitap kritiği de çok önemli değil mi hocam? Şimdi gençlerimiz okuyor ama bazen okuyup bitirdiklerinde ne anladın sorusuna verecek bir cevap bulamıyorlar. Bu kitabın içeriğiyle de alakalı olabilir Tabii. ama asıl anlaması gereken mesajları kavrayamamış da olabilirler. Belki çok daha farklı şeyler de anlamış olabilirler. Kendi aralarında ya da büyüklerle yapacakları Bilmiyorum. kritikler onlar için çok faydalı olacaktır. Kesinlikle. Eminim. Kesinlikle. Bir de bu noktada ben şunu da eklemek istiyorum. Gençlerimizin nasıl kendi evlerimize çağırdığımız, davet ettiğimiz insanlar konusunda seçici davranırsak gençlerimizin gönül dünyalarına, fikir dünyalarına hitap edecek, edecek bu eserleri seçerken de titiz davranmaları gerektiğini hatırlatmak uygun olacaktır herhalde. Teşekkür ediyoruz ben hocam teşekkür bu akşam ediyorum. programımıza konuk olduğunuz teşekkür için. Teşekkür ediyorum. Düşüncenin özünde bu haftada sona geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.